Muhterem hocam mirasımı bırakacak kardeşlerimden başka kimsem yok. Benimle ilgilenmedikleri için mirasımı kardeşlerime değil de bana bakan kişiye vasiyetle veya hibeyle bırakabilir evet. miyim? Dinen bu uygulama caiz evet. midir? Şimdi tabi bir insanın bir insanın sahip olduğu malın üçte birini geçmeyecek şekilde akrabaları dışında kendisine mirasçı olmayan kişilere vasiyet etmesi caizdir. Saad ibn i Ebu Vakkas Hazretleri e, Veda Hacı sırasında hasta. Bukhari Müslüm'de ve diğer hadis kitaplarında geçiyor bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu ziyaret ediyor. Diyor ki ''Ya Resulallah inni zûmel'' ''Benim malım çok ya Resulallah'' ''Veleyirisuni ille ibnetun'' ''Bir kızım var sadece. Bir kızım var. Ben malımı vasiyet etmek istiyorum. Acaba malımın e, üçte ikisini vasiyet etsem olur mu? Üçte biri de kızıma kalsın.'' Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çoktur diyor bu. Peki yarısı ya Resulallah? Yarısı da çoktur.'' Peki üçte biri Efendimiz Sulusu kesir övül kebir yani üçte biri de çoktur ama üçte birini vasiyet edebilirsin diyor. Şimdi bütün alimlerimiz, bütün mezhepler bu hadisi şerifi esas alarak şunu çıkartmışlar. Bir insan e, vefat etmeden önce, vefatından sonra sahip olması için birisine vasiyet edecekse 3'te birini açmamalıdır. 3'te birini aşıyorsa örnek veriyorum bir Müslümanın malı var diyor ki cami yapılsın veya birilerine vasiyet ediyor veya fakir fukara'ya vasiyet ediyor. Üçte birine geçiyorsa varislerinin rızası varsa geçerli olur. Üçte birden sonrası için. Varislerinin rızası yoksa geçerli olmaz. Şimdi kardeşimiz diyor ki bana bakmıyor kardeşlerim ben tamamını başkasına vasiyet edeceğim. Ha böyle bir şey yaparsa vasiyet şeklinde yaparsa üçte birinden sonrası geçerli olmaz. Peki hibe ederse hayatındayken hı hı. hibe ederse tamamını bağışlarsa olur mu? Hukuken geçerli olur. Yani o hibe geçerlidir. Teslim eder karşı tarafa. Karşı tarafta teslim alır. Buna geçerli deriz ancak şuna dikkat etmek lazım. Yani şimdi kendisine bakmıyor olabilir belki muhtemelen bir muhabbet eksikliği de var. Ancak hiç olmazsa kendisinden onlara bir mal intikal, et, intikal etse ki Cenab-ı Hakk'ın emridir bu. İnsan iradesiyle olan bir şey de değildir miras intikali. Onlara bir şey intikal ettiği zaman en azından vefat ettikten sonra kardeşleri, yeğenleri, belki onların torunları, belki daha uzaktan akrabaları dua, dua edecekler ona. Aradaki muhabbetin artmasına sebep olacak Dolayısıyla bir Müslümanın mirasçılarından miras kaçırmak kastıyla bu kasıtla özellikle vasiyette bulunması veya hayatındayken malının tamamını hibe etmesi uygun bir davranış değildir. Mutlaka ona bir şey verecekse ki iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Madem kendisine bakıyorsa bir iyilik yapmalıdır. Hayatındayken, hayatındayken ona bir şeyler hediye etsin, hibe etsin veya vefatından sonra geçerli olmak kaydıyla üçte birini vasiyet etsin. Ama bunun ötesini bıraksın, mirasçılarına intikal etsin. İnşallah.